Erkek çocukların öldürüldüğü bir zamanda doğan Hazreti Musa, onu Firavun'un katliamından kurtarmak için bir sandık içinde nehre bırakan annesi ve nehirdeki sandığı izleyen teyzesi anlatılmaz acılar içindedirler. Firavun'a getirilen sandık, büyütülmek üzere sarayda Firavun'un kucağında büyüyen Musa ve Musa'ya süt anne olarak kavuşan Musa'nın gerçek annesi. Bütün bu olaylarda Allah'ın hikmetinin tecelli edişine şahit oluyoruz. Nihayet büyüyüp evlenen Hazreti Musa başına birçok olay geldikten sonra turdağında vahiy ile görevlendirilince Firavun'u Hakk'a çağırmaya koyuldu. Sihirbazlığın revaç bulduğu devirde Firavun ve Musa karşı karşıya. Biz seni çocukken yanımıza alıp büyütmedik mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. O adamı kasten öldürmüş olsaydım sapıklardan biri olurdum. Bu yüzden sizden uzaklaştım. Sonra Rabbim bana hikmet verip beni peygamber yaptı dedim Musa. <gülüyor> Alemlerin Rabbi ne demektir? Kesin olarak inanacaksanız bilin ki o göklerin ve yerin... İkisinin arasında bulunanların Rabbidir dedi Musa <gülüyor> Bu size gönderilen peygamber hiç şüphesiz delidir Eğer akledebilen kimselerseniz bilin ki O doğunun batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir dedi Musa Benden başkasını tanrı edinirsen And olsun ki seni zindanlık ederim Sana apaçık bir şey getirmiş isem de mi dedi Musa Doğru sen buyur ispat et bunun üzerine Musa asasını yere attı. Asa bir yılan verdi. Elini çıkardı. Bakanlara bembeyaz göründü. Bunun üzerine Firavun... Doğrusu bu bilgin bir sihirbaz. Sizi sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne diyorsunuz? Onu ve kardeşi Harun'u alıkoy. Şehirdeki bütün bilgin sihirbazları getirecek haberciler gönder. Tamam doğru söyledim. Biz sihirbazlar üstün gelirsek bize bir ücret vardır değil mi? Evet o takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız. Ne atacaksanız atın dedi Musa. Firavun hakkı için biz üstün geleceğiz. İşte atıyoruz iplerimizi. Bunun üzerine Musa asasını attı. Ve onların attıklarını yutmaya başladı. Ah, Musa ve Harun'un Rabbine inandık. Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür Şimdi göreceksiniz Ant olsun ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim Hepinizi astıracağım Zarar yok Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz İnananların ilki olmamızdan ötürü Rabbimizin kusurlarımızı bağışlayacağını umarız Ve Firavun, Hazreti Musa ve taraftarlarının peşine düşüp, onları yurtlarından çıkarmaya koyuldu. Rabbi, Hazreti Musa'ya yardımını gönderdi. Onlar yarılan Kızıldeniz'den selametle geçerken, Peşlerinden gelen firavun ve ordusu azgın dalgalar arasında helak oldu. Kıyıya ulaşan, Allah'ın izniyle esenliğe kavuşan insanların bir kısmı ise, bir süre sonra puta tapucuları görüp onlar gibi tapınmak istedi. Ateşte erittiği madenlerden bir buzağı yaptı. Hazreti Musa, vahiy almak üzere gittiği Tur Dağı'ndan döndüğünde, taraftarlarını emanet ettiği kardeşi Harun'u, Onların sapmasına engel olmadığı için azarladı. İnsan her devirde Rabbine karşı, Rabbinin nimetine karşı kör ve sağır olabiliyor, bıldırcın eti kudret helvasıyla beslenmesine karşı nankörlük edebiliyor. Başındaki müstekbirlerden kurtulduğunda içindeki müstekbir arzulara boyun eğebiliyor.